Merhaba, Hollanda'da petrol taşıyan gemiyi protesto eden 44 Greenpeace eylemcisi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında daha önce Rusya'da tutuklanıp serbest bırakılan Gizem Akan'ın da olduğu açıklandı. Greenpeace eylemcileri Hollanda'nın Rotterdam kentinde Kuzey Buz Denizi'nin Rusya'ya ait olan bölümünden çıkarılan ilk petrolü taşıyan Rus Mikhail Ulyanov tanker gemisine karşı eylem yaptı. Hollandalı sahil güvenliği hem şişme botlarla barışçıl bir şekilde tankeri durdurmaya çalışan eylemcileri hem de Greenpeace'in Rainbow Warrior gemisinin mürettebatını gözaltına aldı. Eylemcilerin bir kısmı ifadelerinin alınmalarının ardından serbest bırakıldı. 44 kişilik ekipte geçtiğimiz yıl Rusya'da hukuksuz bir şekilde iki ay boyunca gözaltına alındı. Kalan Gizem Akan'ın ve Rusya'da gözaltında tutulan ekipten de 6 kişi daha bulunuyor. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılanlar arasında olan Akan serbest kaldıktan sonra şöyle demiş. Kuzey Kutbu'nu tehlikeye atarak çıkarılan petrole ihtiyacımız yok. Gazprom ve diğer petrol şirketlerinin Kuzey Kutbu'nu bir fırsat alanı olarak görmekten vazgeçmeleri gerekiyor. Kuzey Kutbu ve gezegenin geleceği için geç olmadan harekete geçmeliyiz demiş. Unutmamamız gereken çok önemli bir gerçek var Gizem'in de hatırlattığı. Bugün bilinen petrol rezervlerini yakarsak gezegen ortalama 6 santigrat derece ısınacak demek ve o zaman yaşanmaz hale geliyor. Yani işin kısası petrolü yerin altında bırakmaktan başka çaremiz yok ve torunlarımızın değil çocuklarımızın bir hayatı olsun istiyorsak bu önlemi almamız gerekiyor. Üçüncü Havalimanı, Üçüncü Köprü, Kanal İstanbul gibi yapılaşma projelerinin tehdidi altındaki İstanbul, Mayıs ayında 16. Türkiye Kuş Konferansı'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Kuş Konferansı'nın bu sefer 16. için geri sayım başladı ve İstanbul'da Doğa Derneği'nin İstanbul Kuş Gözlem Topluluğu ile iş birliği içinde düzenleyeceği konferans 9-11 Mayıs 2014 tarihlerinde dünyanın en önemli Kuş göç yollarından biri olan İstanbul'un Sarıyer ilçesinde gerçekleşecek. 16. Türkiye Kuş Konferansı'nın teması göç yolları ve tehditler İstanbul Örneği. İk bahaar göçüyle aynı zamanda gerçekleştirecek olan konferansla hem kuş göç yollarını ve önemini kavramak hem de İstanbul başta olmak üzere bu yollar üzerindeki tehditleri ve koruma stratejilerini tartışmak hedefleniyor. Konferansa her yıl olduğu gibi bu yılda bilim insanları ile kuş gözlemcilerinin yanı sıra doğa koruma çalışmaları yürüten kişi ve grupların katılması bekleniyor. 16. Türkiye Kuş Konferansı 10-11 Mayıs 2014 tarihlerinde kutlanacak. Dünya Göçmen Kuşlar Günü'ne de denk geliyor. Konferans süresince sunumların yanı sıra bahar göçü gözlemi ve sosyal etkinlikler de olacak tabii ki. Konferans taslak programı ile konaklama ve benzeri detayları içeren ayrıntılı bilgiyi doğaderneği.org adresinden Erişebilirsiniz. Kuş gözlemciliği yapıyorsanız mutlaka kuşbank.org adresinde kontrol edin. Çünkü burada gördüğünüz kuşları kaydederek bütün kuş gözlemcileriyle paylaşma imkanınız da var bu sistem üzerinden. Kuşlar Kuzey Ormanları ve İstanbul'un geleceği demişken Açık Radyo programcılarından Pelin Cengiz taraf gazetesinde yazdığı köşesinde Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin Doğa Hakları Çalışma Grubu'nun Doğanın da Hakları var kampanyası hakkında bir güzel yazı yazmış. Doğanın da hakları var kampanyası doğadaki her bir varlığın tıpkı insan gibi insan varlığını sürdürme ve sağlıklı bir ortamda yaşama hakkına sahip olduğuna ilişkin bir farkındalık yaratmaya çalışıyor. Kampanyanın hakları ihlal edilen canlılar adına bir sözcüsü var. Susam adlı Susamuru. Susam mega projeler için kesilen kuzey ormanlarındaki yaşam alanını terk etmek zorunda kalmış. Ve diyor ki insanın doğaya karşı işlediği günahları 7 başlık altında toplamış Susam. Tohuma karşı, toprağa karşı, türlere karşı, ormana, hava ve iklime ve su ve denizlere karşı işlenmiş günahlar olarak. İlk günah tohuma karşı Anadolu'da 10.000'den fazla bitki türü var. 3.000'den fazlası bunların endemik. Anadolu buğday, arpa, çavdar, yulaf, nohut ve mercimeğin de gen merkezi. 60 yıl önce Türkiye'de sadece yerli buğday ekilirken, şimdi Türkiye'de ekilen yerli buğday oranı sadece yüzde beş kalmış. İkinci günah toprağa karşı işlenenler. Bir gram toprakta milyarlarca canlı var. Hepsi ekosistem için önemli. Toprağın ilk 10 santimlik tabakası insan ve diğer canlılar için gerekli besini sağlıyor. Türkiye'deki toprakların sadece yüzde dördü korunuyor. Yüzde 86'sı erozyon tehdidi altında. Erozyonla 220 milyon ton verimli toprak her yıl kaybediliyor. Üçüncüsüyle türler. Bakın kuşlardan bahsettik. Kuşların %12,5, memelilerin %25'i, deniz kaplumbağası türlerinin de %86'sı yok olma tehlikesi altında. Dördüncü günah ormanlara karşı işlenen Türkiye'de 9 orman alanı var. Avrupa'daki biyolojik çeşitlik bakımından önemli ve acil olarak korunması gereken 100 sıcak nokta arasında bunlar. Kuzey ormanları da bunlardan bilirsin. Beşinci günahsa hava yani iklim. Bu gidişle 2030'da Türkiye'de yağış miktarı bugüne kıyasla kışın %10, Yazın %5 ila 15 daha düşük olacak. Altıncısı suya karşı işlenen günahlar. Türkiye'de son 40 yılda 1.3 milyon hektar sulak alan kurutulmuş ve tahrip edilmiş. Türkiye gelecek 25 yılda şu anki su ihtiyacının 3 katına ihtiyaç duyacak diye görünüyor. Gelelim yedinci ve son günaha. Denizler. Atılan çöplerle her yıl 1 milyondan fazla deniz canlısı ölüyor. Denizler can çekişiyor. içleri boşaldı. Tohum Toprak, türler, orman, hava, su ve denizlere karşı işlediğimiz günahlardan arındığımız yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.